Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha bir aradayız. Ee, yine uzaktan bağlanıyoruz. Çünkü uzaktan hayat yaşıyoruz artık. Ee, bu korona günlerinde hepimizin kendini karantinaya aldığı günlerde evlerdeyiz. Evden çıkmıyoruz. Evde kalıyoruz. Ve herkese de söylüyoruz evde kalın diye. Ee, en son dün akşam Merkel'i Dinlediğim Alman e, lideri hakikaten çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bunun tek çaresi herkesin söylediği gibi e, Merkel'in de söylediği şey evde kalın evde kalın bunu ancak bu şekilde aşabileceğiz. Biz de kurallara uyuyoruz e, ve evde kalmaya devam ediyoruz. Ama tabii hayatımıza da bir şekilde devam etmemiz gerekiyor şu anda yaptığımız gibi. E, Çocuklar uzaktan eğitime başladı, öğrenciler. Benim bir yandan da akademik hayatım var. Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyorum. Orada da uzaktan eğitime başladık. Radyoda da uzaktan yayın yapıyoruz. Ekonomi ekoloji programında biliyorsunuz her hafta çevre temalı bir program yapıyoruz. Koronavirüs eminim bu pro radyoda da çokça ele alınıyor. Şimdi hem bir çevre meselesini konuşacağız ama bir şekilde de koronavirüsle ee, bağlantılı olacak bu meselemiz ee, bir konumuz da olacak Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu iklim meselesini en iyi bilen e, Miktat Kadıoğlu'yla bu konuyu konuşacağız hocam telefon attığımızda ise tabi hocam günaydın. Tamam e, birazdan bağlantıda olacakmış hocam e, şunu konuşacağız. Biliyorsunuz herkes evlerde, dünyanın neredeyse yani çok büyük bir kısmı evde karantina altında. İlginç bir gelişme yaşandı. Aslında belki de beklenen bir gelişme ama e, hava kalitesinin çok temiz olduğu çıktı ortaya. %40 hava hava kirliliğinde e, azalma olduğu çıktı. Bu da nasıl çıktı ortaya? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış... Hava, hava kirliliğini ölçen sensörleri var. Bu sensörler online olarak da izlenebiliyor. Ben bu haberi duyduğumda da girip siteye bakmıştım. Hakikaten normalde şöyle bir skala var. Yeş, sarı, yeşil, sarı, dan, kırmızı, mora doğru giden bir e, skala vardır. Şu anda girdiğiniz zaman Türkiye'nin dört bir yanı e, neredeyse... Yeşil yanıyor. Bu gerçekten güzel bir durum çünkü e, hava kirliliğimiz. Ya bu bunu biraz da virüsün hayatımıza kattıkları olarak bakmamız lazım. E, en azından hava kirliliği konusunda bir artısı olmuş durumda hayatımıza. Tabii ki bizden çok götürdüğü e, ekonomik anlamda çok fazla götürdüğü şey var. E, ama Uzmanlar şunu da söylüyor tabii bu evde kalmanın pozitif yönüne de bakmamız gerekiyor işte ilişkilerimizi geliştirmek açısından yapmadığımız rafa kaldırdığımız şeyleri de yapmamız açısından en azından kitaplar okumak bakımından e, yap yani kısacası şunu yapmamız gerekiyor evet, rahat, bu rahat, kötü günleri rahat, psikolojimizi, rahat, bozmadan, psikolojimizi bozmadan psikolojimizi bozmadan e, nasıl pozitif düşünerek geçirebilirsek o şekilde geçirmemizi tavsiye ediyorlar. Ben tekrar bir sorayım rejiye Biktat hocamız hatta mı acaba? Hocam günaydın. Günaydın Sakan Bey. Sesinizi özlemiştik. Siz Açık Radyo ve Ekonomi Ekoloji Programı'na yabancı değilsiniz hocam ama epeydir bir görüşmüyorduk. Önce nasılsınız onu soralım. Korona günleriniz nasıl geçiyor hocam? Valla Evde hapis olmuş durumdayız. Bir de bizim evde tatilat vardı. Başka bir evde hapse yaklandık. Hanımlar <gülüyor> için kavga ediyorum eve taşınalım diye evimize. <gülüyor> <gülüyor> Hocam öyle söylemeyin. Ben şimdi şeyden bahsediyorum. Ee, evde kalmayı daha pozitif halde nasıl geçirebiliriz diye. insanlara moral evet. motivasyon olsun diye. Ben de kendimce bir uğraşlar buluyorum. Spor yapmaya çalışıyorum yapmadığım, okuyamadığım kitapları okumaya çalışıyorum. İzlemediğim filmleri izlemeye çalışıyorum. Bu şekilde kendi kendimi motive etmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten sıkıcı bir durum. Evet, yani Bir de tabii televizyonu satmasak belki konsantrasyonumuz da iyi olacaksa. Işte kendi evimde olmadığım için bunları yapamıyorum. Senin yaptıklarının çoğunu. Yani bakalım. Sokağa Hocam tarafa... duyabiliyor musunuz beni? Ben sizi duyamıyorum. Duyuyorum, duyuyorum. Herkes. Ha. Yani işte bu biraz da konsantrasyonla ilgili yani bu haberleri fazla izlediğin zaman insan canlı çalışmak istemiyor yani biraz psikolojiye hakim olmak evet, lazım. Ve gene bir bakıyor. Evde kendi kendimize de bir psikolojik mücadele veriyoruz. Yani fiziki olarak kendimizi evet. bir karantinaya alıp mücadele var. Bir de o sosyal medyayla mücadele kısmı var. Yani düşünün e, dün müydü? Dünden önce miydi? Yerlerde bayılmış ölen insan videoları dolaşmaya başladı. Yani bu virüsün yapısı gereği dün Sağlık Bakanı da açıkladı. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani bunları da kendimiz biraz yorum yapıp her gördüğümüze de inanmamak o psikolojik savaşı da kazanmak gerekiyor. Hocam e, şimdi bu hava kirliliği konusunda evden çıkmayınca bir Yüzde %40 oranında arttığına dair haberler okuduk. E, Azaldı. bu nasıl oluyor? Nasıl azaldığına dair haberler okuduk. Evet. Bu nasıl oluyor? Nasıl değerlendirmek lazım? İlk önce buradan başlayalım isterseniz. şöyle bir yani Türkiye'de tam bir karantina yok yani. Sokğa çıkma yasağı bir bütün olarak yok belli. kesimlerde var. Bir kısımda insanlar evde çalışma çalışıyor. O tabii mümkün olanlar ama fabrikalar çalışıyor. Yani bence İstanbul'da özellikle veya diğer şeylerde en önemli şey trafik, Trafiğin azalması hmm. işte yüzde dokuzlara onlara düşmesi özellikle İstanbul'da. Yani yoksa konutlarda ısıtmak için kullandığımız yakıtları hale kullanıyoruz, fabrikalar çalışıyor, ee, çalışmayan en çok azalan şey trafik bence. Trafikten kaynanan işte kaynaklanan e, karbondioksit buna bağlı azotoksitler. Bir de tabii şu anda. Güneş yok yani özellikle yağışlı bir kapalı havalar geçiyor. Eğer güneş de çıksaydı ozon oluşacaktı yerde. Ozon da geçmiş olana daha az olacaktı yani gelişemeyecek Çünkü egzoz gazlarıyla özellikle de duran trafik ki İstanbul büyük şeylerde trafiğimiz duran trafik yani duruyor. Hareket etmiyor ve çok büyük bir emisyon yayılıyor. İstanbul'daki bence trafiğin azalması veya kentlerdeki azalması hava kirliliğine büyük fark yarattı. Bunun tabii sadece yerdeki trafik değil yani uçaklardaki de sefer sayılarının azalması gökyüzünde. O da çok önemli bir fark yarattı. Bu 9-11 Eylül'de Amerika'da ikiz kuleleri vurdukları zaman uçuşlar kapatılmıştı. Orada bir sürü çalışma yapılmıştı. O çalışmalarda da Hava kirliliğinin ne kadar şey arttığını azaldığını ortaya koymuşlardı. Hatta e, ısınmaya neden olduğunu da bulmuşlardı yani küresel ısınmaya katkısı olduğunu. Çünkü uçaklar havada ne kadar fazlaysa e, arkalarında o uçak izleri oluşturuyor. O izler bir çeşit bulut oluşturuyordu yani cirrus bulutu gibi yayıldığı zaman o da güneş ışınlarını kesiyordu. Onlar azaldığı zaman daha fazla güneş gelmeye başladı. Daha fazla ısındı yerler gibilere Karışık olaylar yani. Hani iklim değişikliğine katkısı var. Evet e, karbondioksit gibi bu fosil yakıtlarından benzin, petrol, e, benzeri işte doğalgaz gibi şeylerde azalma oluyor. Özellikle bu gazlı otomobiller için söylüyorum. E, ama <gülüyor> ufak tefek de başka şeyleri de var. Ama en önemli şey bence trafik yani. Bu trafik e, azalması bence çok önemli fark arattı. Bu da bize şey veriyor yani oturup böyle hesap kitap yapmadan trafiğin hava kirliliğine katkısını şehirlerde çok net görebiliyoruz yani. Böyle bir görselde yani bu şey. <gülüyor> çok şaşırdım bunu görünce yani anında hemen bu nasıl yansır hani daha fazla olayların gerçekleşmesi gerektiğini düşünürdüm ama 3-5 gün evde oturmayla birden hava kalitemiz daha temiz olmaya başladı hava kirliliği azalmaya başladı bu kadar basitmiş aslında işte bu kadar demek ki bizim trafik bu yollarda hani herkes etmeyen binlerce araç sabah akşam özellikle bu pik saatlerinde trafik yoğunluğu yani bu kadar çok özel araçlar az nasıl dediğini anlamak bakımından çok şey ipret verici yani bu toplu taşıma ta azaldı belki biraz ama mesela trenler işte ne bileyim tramvay <gülüyor> içinde yolcu sayısı az olsa bile gidip geliyor hale ama özel, özel trafikte yani özel araçlardaki büyük azalış büyük fark yarattı ee, tabi de yağmur yağıyor olması havayı temizliyor ayrıca ama ben e, trafiğin çok farklı dediğini diğer şeylerin ben eşit olduğunu düşünüyorum yani evdeki ısımadan biz hale ısıtıyoruz. Kalifeler yanıyor. Genel Ama şey, birçok üretici yani atıyorum otomobil üreticileri <gülüyor> üretimlerini durdurdu. Birçok fabrikada üretim durdu. Sanırım bunun da az da olsa etkisi ha. vardır. Ha, şeyde tabi Anadolu'da ben tabi İstanbul odaklı bakıyorum. Anadolu'da. Hı -hı. Ee, yani evet. Ama yani bu İstanbul için hocam en belirici şey bence bu İstanbul'un dayanılmaz sabah akşam %80'lere çıkan Kırp kırmızı olan yollarındaki Binlerce araç Ve bunlar da öyle tampon tampona Gidiyor ve sürekli Saatlerce atmosferik Gideden en önemli kaynak Bu şey e, otomobiller biz Ben öyle düşünüyorum Biz bunlara şey deriz hava kilinde, Çizgisel kaynak yani o yol boyunca bir çizgi Oluşturuyor o çizgisel kaynak Özellikle çok büyük sıkıntılı yani Buna e, Genellikle biz mesela otoban kıyılarında Caddeler kıyısında Ev almaktan çekinmeyiz ama dünyada birçok şehirlerde insanlar otobanlardan uzak durur bu çiftiksel kaynak yüzünden. Özellikle güzel araçlar e, çok büyük sıkıntı yaratıyor. Böyle mesela bir yol, bir, bir otoban etrafında sağa sola yani iki taraftan bir kilometre falan gibi böyle baktığın zaman lösemi gibi hastalıklarda çok büyük artışlar olduğunu gösteriyor. İşte bu kaynak ortadan kalktığı zaman de ortadan kalkıyor. Yani normalde ee, hava kirliliği bazı günlerde hava şartlarından dolayı çok belirgin oluyor. Mesela işte rüzgar kesiliyor bir yüksek basınç geliyor. Her taraf bakıyorsun böyle ufka doğru siyah bir böyle bir ufuk gözüküyor böyle. O hava kirliliği o belirgin olmasının nedeni biraz ya da güneş batarken kıpkırmızı bu havadaki tozu gösteriyor. Bu biraz hava şartlarıyla ilgili ama genelde e, kilediciler mesela sosyoekonomik yaşamda böyle korona gibi bir problem olmayınca trafik, fabrikalar, üretim e, durmuyor yani. Aynen devam ediyor. İşte burada biraz dediğiniz gibi biraz iş yerlerinde biraz da önemli bir şekilde trafikteki azalma bize bu şeyi çok net gösteriyor. Aslında bu dediğiniz mesela e, tamamen sokağa çıkma yasağı tümüyle kimsenin çıkmadığı durumlar mesela Wuhan'da Içinde, uydudan çok net gözükmüştü yani hava kirliliğin ne kadar net azaldığının net, net etkisi ama bizde ben şeyi tam göremiyorum yani sanayi etkisini çünkü büyük sokağa çıkmaya sahip yok üretim devam ediyor yani büyük kaprikalar dediğiniz gibi işte Bursa tarafında otomotiv sanayi belli bir şeye doğru gitti yani bu bence e ha hakikaten çok şey e böyle kısa bir sürede Havanın temiz olduğunu görmek, evde kalarak, trafiği azalarak, bazı üretimlerin durarak, bence çok enteresan. Demek ki aslında bunun yolu çok zor değil. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak mümkün ama başka bir krizin gelmesi gerekiyormuş. Bu krizin önüne geçebilmek için demek ki. Bir birisi var, bir Türk bir şarkım ne yapmış da bu korona'nın faydalarını sayıyordu da. <gülüyor> ve evet, saklamamız el temizliği hava temizliği Tabii bu çok dramatik oldu yani aslında düşünsenize bir günde mesela bütün araçlar elektrikli araca dönse aynı korona gibi bir etkisini görebiliriz zaten şey olmadı mı hocam kömürlü yakıtı evlerdeki kömürlü yakıtları kömürü bıraktığımız zaman birden havanın evet. en azından partikül anlamda temizlediğini gördük doğalgaza birden geçince bambaşka bir dünyamız oldu Evet, bu da bir devrim hava havakilindi ama işte maalesef bu devrim geçici gibi keskiyor, keskiyor. Bu, yani evet, bir skirkskiye. Devret bir geçici olmadı, Zorunlu bir geçici bir süre için ara verdik havayı kilitmeye diyelim. Yani. Peki hocam, ben başka bir şey sormak istiyorum size. Şimdi e, siz bu iklim meselesini, iklim değişikliğini bilen en iyi uzmanlardan birisiniz. Yani dünya çapında bu virüsün yayılmasında iklim değişikliğinin bir etkisinin olup olmadığı hakkında bir yorumunuz var mı hocam? Ya şimdi Türkiye'de bu değişik bir inançlar var yani. Mesela biz eskiden derdik ki ya kar yağmadı, mikroplar kırılmadı. Havalar bir soğumadı, <gülüyor> mikroplar kırılmadı. Evet doğru. Şimdi de şimdikte... Şimdilik de tam tersini söylemeye başladık. Ya havalar ısınsa da mikroplar ölse. <gülüyor> bizim millet de bir karar veremedi gitti yani. He. Isındı mı zorlu mu bu mikroplar? <gülüyor> ne yapacağız onları? Şimdi bizim... Hangisi doğru? <gülüyor> ya e, e, Şimdi aslında ikisi de yazmış yani. Aslında yani şey değil. E, ikisi de pek ilgisi falan alakası yok. Biraz daha mikroplar havale değil de insanların bu mevsimlerdeki davranışıyla ilgili bir durum. Yani kışın daha fazla içerideyiz okullarda, sınıflardayız. Yazın ta herkes daha fazla dışarılarda birbirinden daha uzak. Yani bir sosyal mesafe korusu oluyor bu. Şimdi mesela biz mikropları mesela bu ortalarda buzlabında saklarız yani. E o zaman demek ki buzlabında ölmüyor soğuk kışta. Yani bu böyle yanlış bilinen doğrulardan birileri bunlar. Mesela bizim vücudumuz mesela mikropu öldürmek için virüsü ne yapar? Hastalandığımız zaman ateşimizi yükseltir. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Tabii öyle 20-30 derece değil, 40'lara falan çıkarmaya çalışır. E demek ki vücut da yani biliyor ki mikrop yüksek sıcaklıklarda ölüyor, düşük sıcaklıklarda değil. Yoksa aksine biz vücut sıcaklığının düşmesi lazım, düşürmek gerekiyor. Ateş yüksek değil, ateşin düşük olması lazım. Yani mikrop ölmesini bekliyorsak sıcaklıkla. Şimdi bu zaten bu... Ee, Sıcaklık, hastalıklar, bakteriler, virüsler vesaire genellikle tropiklerdeki sıcak nemli bölgelerden yayılıyor, kaynaklanıyor. Yani bu sıcaklıklar 30-30 sıcaklığının e çevresindeki sıcaklıklar fazla bir şey fark ettirmiyor. Yani ancak 40'ları geçerse ki o zaman biz de ölüyoruz yani. <gülüyor> Bize de faydası yok. Evet. O yüzden <gülüyor> sıcaklıklara falan böyle umut bağlayarak bilmiyorum, fazla bir yere gidemeyiz. Ama iklim değişikliğiyle beraber Özellikle hayvanlardan insanlara geçecek olan hastalıklarda artış olacağını 50 senedir söylüyor Yok 50 yanlış oldu. 30 senedir söylüyoruz. Yani bu zaten e, dünyada da gözleniyor yani. Mesela işte kene, Lyme hastalığının benzeri, kene benzeri hastalıklar. Mesela en önemli, en büyük, en tehlikeli hayvan olan şey sivrisinek, sıtma. Bunlar hep hastalıklar yani. Turatiklerde sıcak bölgelerden yayınlanıyor. Buradaki bakteriler, virüsler, lavralı, bunların lavraları daha uzun süre yaşıyor. Yani o yüzden e, havalar ısınınca mesela, mesela Türkiye'nin mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, şey bölgesi olarak ilan edilmiştir. Tropika hastalıklar bölgesi yani. Bizde sıtma falan çok artıyor. 2080'e doğru bütün Avrupa'ya yayılması bekleniyor. E, Kene gibi ayrı şekilde Kene'nin yani insanlar, hayvanlardan insana geçecek olan hastalıklarda büyük artışlar bekleniyor. Bu bazı polenler, bazı böcekler ısınmayla beraber kuzeye doğru hareket ediyor. Mesela işte Trabzon'da hiç görünmeyen böcek, polen artık görülüyor. Veya siz dağ tepesinde, yüksekte yaşıyorsunuz. Artık yükseklere doğru tırmandığı için dağ köylüleri de hayatlarında hiç karşılaşmadığı e, parazitlerle, polenlerle, e, virüslerle karşılaşıyor. O yüzden... E, bu biraz şey yani karışık bir konu. Aynı zamanda Şimdi çok kirliliği... afaki bir şey soracağım. Yani tam net cevabı yoktur tabi ama bir 30 Kesinlikle sene var, önce evet. olsaydı bu korona koronavirüs e, bu kadar yayılır mıydı? Dünyayı bu kadar sarsar mıydı? Yani şimdi işte onu diyecektim ben. Yani şimdi bizim eee bu %90'lardaki trafik, 80'lerdeki trafikle bizim karşılaştığımız hava kirliliği Bizim bağış sistemimiz zaten çöketmiş durumdaydı. Yani şu anda baktığımız zaman etrafımıza alerjik olmayan insan yok. Çocukların hepsi astımlı Alerjili yani bir kere bu hava kirliliğinin getirdiği bir şey var yani. Bizim yaşam kalitemizde bir düşüklük yaratıyor. Yani ben mesela şimdi aksırıp öksürüyorum. Koronundan değil yani. Bu şeyden e, alerjik olan şey bir kaynaklı bir şey. Bu alerjik dünyelerde e, zaten kirli e, Bağışıklığımız çok güçlü değil. Şimdi bu iklim değişikliğinin yanında getireceği şeylerden bir tanesi hava kirliliğinde artış. Çünkü hava kirliliği yüksek basınç merkezleriyle beraber artıyor. Zaten yüksek basınç merkezleri daha fazla Türkiye'de etkili oluyor. Bu iklim değişikliğinin yani en büyük nedenlerden problemlerden bir tanesi üst soğum yolu hastalıklarında, akciğer problemlerinde büyük artışlara neden oluyor. Polenler zaten mevsimsel olarak var. Bir de bunun yanında içeride eve sıkıldık. Şimdi Türkiye'de en bilinmeyen şeylerden bir tanesi iç ortam hava kirliliği. Yani evimizdeki hava çok temiz değil. Ben şimdi iki tane evde hava e, temizleme makinesi kullanıyorum. <gülüyor> bir ta iki tane şeyim var ölçük cihazı. Hava Üstü temizleme de, makinesi nasıl bir şey? Yani nemlendirme, nem makinesi diyeceksiniz zannettim. Hava kirlenme, Yok, nem, kirliliği olanlar da var. E, bir tanesi öyle yatak odasında ki nemli, en eh, zamanla nemlendiriyor. Yani odadaki evdeki havayı alıyor. Onun şeyi var. E, otomatik olarak algılıyor. E, havadaki uçucu gazlar, işte karbondioksit, kürküt, e, partikül madde En çok da problem toz. Bunları algılıyor. Veya ölçüm cihazı var ayrı. Onlar da gösteriyor. Bunu temizlemeye başlıyor. Alıyor bunu. hava Fitreden geçirip evdeki havayı dışarı veriyor. Zaten filtreleri 6 ayda bir değiştirdiğin zaman zaten onu da söylüyor değiştirme zamanı geldi diye. Bakıyorsunuz eee filtrelerin rengi simsiyah dönmüş yani Onu filtrelemezsen bizim kendi akciğerlerimiz filtreliyor. Akciğerlerimize gelen bu partikül madde 2,5 mikronlar falan tam bronşlara her şeyi tıkıyor. Böylece zaten böylece e, akciğer kapasitemiz düşük. Aksırıyorsunuz, öksürüyorsunuz. Bir de bunun üzerine bu korona morona gelince daha yani hmm. adaptasyonumuz daha zor. Sıkıntılı bir durum. Yani o yüzden bağışıklık sistemini güç tutmamız gerekiyor. Bağışıklarının küçültü olan bir yolu da temiz hava solumak. Temiz hava. Temiz iç ortamlarda böyle Şimdi hava soğuk, kapıcan merkapları kapatıyoruz. Bir de birisi evde biri bir şey bir şey kızartınca, kavurunca o da daha da küçük bir şey düşünmüyor Türkiye'de. Evdeki kokular, yemek kokusu, patates patates kızartması yok işte buğday kavurması vesaire gibi şeyler de korkuyor. Bunlar ne yapıyor hocam? Hiç bilmiyoruz valla. Ben can kulağıyla onlara, dinliyorum sizi. He, biz onlara VOC diyoruz. VOC, uçucu karbon gazlar. Ee, bunlar da bizim işte hava kirliliği bunlar da. Bunların da bütün e, e, akciğerde sol, yani akciğeri bir kere etkiliyor yani. Solum, yollar, solum yollarında büyük sıkıntı yaratan şeyler bunlar. Bütün kiletçiler. Ben mesela bazen bakıyorum evde bir şey pişmiyor etmiyor ama VOC yüksek gösteriyor alet uçucu gazları gidiyorum bakıyorum mutfakta hanım ee, tedarjanın kapağını açık bırakmış o, var ya böyle şeyler var tüp gibi filan üstünde böyle küçük bir şey var bakıyorum Ş orası hı. açık yani bu tedarjan dediğin şey solvent uçucu gazlar bunlar o uçaraktan her tarafa geliyor yani biz bunu soluyoruz bunlar kemirici gazlar yani akciğerimizi vesaireyi vesaire kemiren şeyler bunlar biz şimdi iç ortam hava kirliliğine çok kötü bir şekilde maruz kalıyoruz. Mesela köylerde bakıyorsun böyle hiç karışmayan teyzeler, nineler akciğer kanserinden ölüyor. Öldü çok şeyler bunlar. En büyük nedeni bu ocaklar, sopalardaki çıkan duman. Yani bunları biz bilmiyoruz pek fazla. Gerçekten pek fazla hava kirliliğini anlamıyoruz ama iç ortam hava kirliliğinden hiç anlamıyoruz yani hakikaten yok. ben ilk defa ilk defa öğreniyorum hocam. Size de defalarca konuştum. Neden daha önce söylemediniz? Ya yani her şeyi söylenmez biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben şunu merak ettim. Bu ev içerisindeki havayı temizleyen alet bu çok pahalı bir şey mi? Söyleyin bize. Nasıl bir şeyse biz de sizin gibi temiz bir havada vallahi, yaşayalım evimizin içinde. Vallahi çeşit çeşitleri var yani alacağın şeye bağlı. Kimisi böyle kule şeklinde içinde müzik so var <gülüyor> ben de yok bizim meuruuz bunların adı ne adı e, Intor diye ararsan ya da yani marka vermeyim yani hava temizleme cihazı yani hava yani temizleme anladım. cihazı e, Evet e, buradan ben, da ben gerek ben genelde ben şöyle, ben, ben şöyle yapıyorum Amerika'daki şeye bakıyorum bu satış sitelerine oradaki becell hangi size en çok katılar en çok öyle önerilen, onu bulma, bulup Türkiye'de onu almaya çalışıyorum. Yani Çünkü tecrübemiz yok ya, kazık dememiz. Yanlış bir şey yapmamak için zaten paramız da yok. Her gün, her gün bunu değiştirip alacak. Yani çok e, ucuz bir şey de alıp da e, iki gün sonra çöpe atmak da bizim için pahalıya geliyor. Ben Amerika'dan bakıyorum. Yani en yüksek, en çok kullanılan memnuniyet tercihi yüksek olan şey. Bir de bazı sertifikalar olması lazım. Bu yurt dışındaki e, astım vesaire, alerji Enstitüleri tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Çünkü onun filtreleri önemli. Filtre gerçekten o işi yapıyor mu, yapmıyor mu? Yoksa çok da ucuz diye alıp da bir şey yaramayan bir şey de koyabilirsin eve. O yüzden şeye bakmak lazım. Bunun böyle değişik sertifikaları var mı? Özellikle alerji bildikleri bu kurumları, dernekleri tarafından onaylanmış mı? Öyle bir şeyi kesene göre bulunca... Lazımsa yani benim der, der çok alerjik bir yapım var. Şu anda kulağın beri tıkalı mesela. Aktırıp, yani yani Herkes de var. Her evde var. Benim de kızım var. Herkesin böyle bir as klinik astım rahatsızlığı var. Alerjik rahatsızlığı evet. var artık. Bence çok ben önemli ya, bu söylediğin şey. Kapasiteyi düşürüyor hocam. Akciğer kapasite zaten hassas. Bir de bunun üzerine korona gelince atlatamıyorsun rahat yani. Daha çok hasar bırakıyor. Hani bağ sistemini güçlü tutun diyorlar ya. Bu sadece propolis Hı -hı. olmuyor ya da işte soğan sarımsak. Yani tüm solunum hastalıkların yani tüm şeye karşı dayanıklı olmak gerekiyor. E bir de evde sıkarayacağım varsa zaten bittin yani. En kötüsü o. Yani Şimdi ki... son birkaç dakikamız kaldı. Bir soru daha soracağım ama <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. Biz Ben e, geçen yazda Mehmet Özle bir röportaj yapmıştım. Evdeki suların damacana almadan nasıl içilebileceğini anlatmıştı. Ee, işte filtre sisteminden bahsetti kendi kullandığından hemen gittim onu aldım <gülüyor> Şimdi radyo yani programından diyeyim. sonra ben sizin kapattıktan sonra evet. arayacağım hemen markasını soracağım. Tabii, ama <gülüyor> Sosyal medyadan kendisi, da yazarım. Ütreni, önce sen bana soketlerini yaz ondan sonra öyle hep benden soruyorlar. Tamam olur. ben de marka marka vermeyeyim söyleyeyim gayet basit ve musluk suyunu tamam. içiyorum hocam. Tadı da ee, falan evet. çok iyi. Biz yayınla, yayından zaten... sonra anlaşıldı ki konuşacağız tekrar. Bizim harım çok istiyor oldu ben pek taraftaydım onu çok inceledim baktım onu. Ama sen bir at bakalım neymiş. Tamam peki son bir sorum olacak benim hocam size. Siz aynı zamanda yani bir iklim bilimciliğin evet. unvanınızın yanı sıra bir de afet konusunda uzmansınız. Şimdi bu dünyada bir afet bir kriz nasıl yönettiğini evet. de diğer ülkelerin işte Amerika'nın Avrupa'nın Uzak Doğu'nu Japonya'nın eminim takip ediyorsunuzdur. Bizdeki evet. afet anlamındaki yönetim sizce doğru mu neyi iyi yapıyoruz neyi iyi yapamıyoruz? Vallahi çok umurlu bir soru sordun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben meteoroloji mühendisiyim. Tabii meteoroloji iklim aynı şey yani. Birisi ortalaması birisi günlük bakıyor olaya. Bizde şimdi doğa kaynaklı 31 tane afet var doğa kaynaklı. Bunlardan deprem, volkan patlaması, kaya düşmesi hariç hepsi hava ile ilgili diğer 28 tanesi. O yüzden bir meteoroloji mühendisinin afetlerden anlaması gerekiyor. Bu zorunluluk. Tabii AFET yönetimi ayrı bir bilim dalı. İşte Tabii 99 depremden sonra bu konuda gitsek eğitimler aldık vesaire. Şimdi Türkiye'de yani şu anda bu iş Sağlık Bakanlığı üzerinde gidiyor. Biraz şey gidiyor yani böyle beşi sıra taksitle alınıyor bazı şeyler. Ve bir karar alınmadan önce bazı hazırlıklar yapılmamış oluyor. Yani biraz kerran yolda düzülüyor gibi. Şimdi sadece bir de operasyon üzerine gidiyoruz. Yani bilgi planlama, finans, lojistik gibi. Konularda şeyler bir bütün olarak gitmiyor bana öyle görüyorum. Asker yönetiminde yönetiminde beş fonksiyon vardır. Bir komuta vardır. Bir operasyon, bilgi planlama, lojistik, finans ve idari işler diye ayrılıyor bunlar. Bunların bir anda aynı anda ele alınmasını görmüyoruz yani. Bunlar böyle birbirini tamamlayarız. Yani bir beşi sıra geliyor böyle bazen. İşte bazı mağduriyetler ortaya çıkıyor. Mesela şu anda Mesela berber ber kapalı, ne yapacak bu adam? Nereden, nasıl geçinecek? kafeler vesaire. Yani bu esnaf dışarıda gidip çalışanlar ekmeğini kazanan insanlar böyle bunların tedbirleri de biraz sonra geliyor yani yeni duyuyoruz işte şu kadar verecek daha açık. Yani örkütme olmayan yapılarda bazı eksikler çıkıyor diye olaya bir bütün bakamıyoruz. Yani şu anda mesela Afat'ın adı yok atılık Yani Afat ne yapıyor? Afat mesela ben şimdi Amerika'da bakıyorum FEMA. Ee, Sahra Hastaneleri kuruyor. Yani orada burada Sema bu organize, yardımları organize ediyor vesaire. Bizde bunlar şey... devre dışı yani bas şey yok mesela Türkiye Afet Müdahale Planı var. Tam mesela. Bence Türkiye Afet Müdahale Planının devreye sokulması gerekiyordu. Yani illa deprem olması gerekmiyor o planın kullanılması için. Zaten adı üstünde afet planı. E, afet müdahale planı ama bu bu anlayışınız bize yok yani o bir deprem odaklı bir afet anlayışımız var. Zaten Türkiye'de deprem Anladım. harici diğer afetler bek konuşmuyoruz ve onlar olmayınca da biz afet planlarımızı devreye sokmuyoruz Peki. şekilde görüldüğü gibi. Ee, hocam çok ağzınıza çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Evet. Hakikaten çok önemli bilgiler verdiniz. Biraz bu virüse farklı açıdan bakmaya çalıştık. Yayınımıza katıldığınız ve ee, kıymetli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Her şeyi hoşça kalın, Sağ olun evde kalın. <gülüyor> İyi günler. <gülüyor> Bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik ama hakikaten bence e, önemli bilgiler paylaştı. Profesör Doktor Miktat Kadaoğlu ile konuştuk. Bu haftalık ekonomi ekoloji programımızın da sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hepinize hoşça kalın, evde kalın. Bir kez de biz diyelim hoşça kalın. <gülüyor>